Evet, tekrar beraberiz Gizli Parkı özel programımızda ve hemen bir özetleyelim günün özetini verelim. Eskişehir'de 2 Haziran'da öldürülen, daha doğrusu ağır bir saldırıya uğrayan sopalı kimliği belirsiz kişilerce Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetti ve bu annesinin de kurtarılamadığı beşinci gezi ayaklanmasıyla başlayan beşinci ölüm olayı oldu bir polisti sana kovalarken şüpheliyi kovalarken yüksek bir yerden düşen bir polisti oldu bu, bu annesinin de Emel Korkmaz'ın da Ali niye direnmedin, niye bizi bırakıp gittin feryatleri yürekleri dağladı. Bu arada da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın e, ölümünde hakikaten tam bir mikrokozmos olarak e, nitelendirebileceğimiz bütün kepazelikler bir arada yaşanıyor. Yani si, vicilanteler tarafında e, şey yapılması bir yana... E, saldırıya uğraması bir yana onun dışında e, doktorların da yaptığı, balinin yaptığı açıklamalar, kamera kayıtlarının bulunanması ya da hasarlı olması gibi şeyler acayip bir skandal üstüne skandal niteliği taşıyor öbür yandan da büyük bir ...gösteriler var... Evet. ...kendiliğinden olan... ...Kadıköy Meydanı'nda da... ...Taksim'de de... <gülüyor> ...Ankara'da da... ...Antakya'da da... ...Antakya'da Ant da. Da, evet. polis saldırmış gene... ...evet yani biraz da dikkat... ...daha doğrusu bürokratların... ...ve yöneticilerin dikkatli olması... ...gereken süreçten de geçiyoruz... ...çünkü söyledikleri bir şekilde yanlış... ...anlaşılabilme ihtimaline sahip... ...örneğin hatırlarsanız bu palalı saldırgan... ...ortaya çıktığı zaman... Başbakan yardımcısı Bekir Bozda insanların burasına gelirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız. Bu esnaflar bu olaylar başladığından bu yana Mayıs'ın sonundan bu yana dükkanlarını açamıyorlar şeklinde bir açıklaması vardı. Hemen bu açıklamanın ardından AKP'li Çankırı milletvekili İdris Şahin oradaki esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylem şeklinde tanımlamıştı bu Palalı saldırganın yaptığı hareketi. Şimdi e, bu e, açıklamaların hemen ardından da dünkü anmalar sırasında Dikmen'deki Ankara Dikmen'deki anma sırasında da e, bir kişinin daha Kennedy Caddesi'nde toplanan gruba polisin müdahalesi daha doğrusu polisin dağılın uyarısı yapan e, dağılın uyarısı yapan polisin göstericilerin dağılmaması üzerine müdahalesi üzerine ya of, çok karıştırdım kusura bakmayın e, Toma ve Akreplerle müdahalede bulunulmuştu bunun Olaylar yaşandığı sırada da Dikmen'de araçlarından ellerinde palalarla inen insanlar görülmüş. Yani İstanbul'dan sonra bu açıklamalardan sonra Ankara'da da ellerinde palalı insanlar görülmeye başlamış. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekiyor galiba. Evet çok son derece tehlikeli yani anayasal eylem Politika olarak tanımladığınız zaman insanların burasına geldiği zaman bir şey yapılamaz diye tanımladıktan sonra bu gibi insanları görebilmekte oldukça e, olasılıklar dahilinde o vuku buluyor. Evet Ali İsmail Korkmazla ilgili olarak da Eskişehir valisi de Tunada şeyle ilgili bir konuşma yaptı ve bunun münferit bir olay olduğunu ve kendilerinin de arkadaşları tarafından darbedilmiş edilmiş olabileceğini ima eden son derece gene kuşku verici Konuşma, iyi, iyi şeyler de var ama onu da söyleyelim. Hasarlı görüntüleri alan emniyet görevlilerine soruşturma açıldığı haberini pozitif kabul etmek evet, lazım. Olması gereken bir şey pozitif olarak kabul etmek evet, lazım. Evet ve bunun da devam ettirilmesini sonuna kadar götürülmesini ne demek kayıt yok. Otel kamerasındaki görüntüler ne demek polislerce her alınmıştı iki kamerada niye kayıt yok. Ve e, vidalar niye tahrip olmuş halindeki bunların araştırması yapılması ve emniyet görevlileri hakkında soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesini kuvvetle destekliyoruz. Tedavi etmeyen doktorlara da soruşturma açılmasını da yine olumlu kabul edelim ve iyi bir şey diyelim yorum gerekiyor, ki gerekiyor bence önce ifade ver ifadesini soruyoruz ilk geldiğinde ifade vermesi gerektiği söylendiğini düşünmüyorum normal muamelesi yapılmıştır demiş Eskişehir Tabip Odası Başkanı Yılmaz ama Korkmaz'ı gören Ali İsmail Korkmaz'ı gören ve müdahale eden hekimlere yönelik inceleme başlattıklarını söylemiş ve istedikleri belgelere de Sağlık Bakanlığı'ndan 10 günden beri de ulaşmadı bilgi demiş ama bunun evet, da devamının yani, yapılması gerekiyor yaşamakta olduğumuz günlere bakar mısınız zaten normal prosedür gereği hukuk çerçevesinde yapılması gereken şeylerin yapıldığı için mutlu oluyoruz ve seviniyoruz aynı sevinci Gezi Parkı direnişi sırasında Başbakan Erdoğan'ın mahkeme kararını hukukun kararını uyacağız dediği zaman da yaşamıştık hatırlıyorsunuz ki ilginç günler Evet, ilginç ve iki şizofrenik günler ama devrim günleri aynı zamanda taksimde yer alan Ali Tombulun babası da Mustafa Ali Tombulun babası Mehmet Tombul da gerçekten çok farklı bir Türkiye geçmiş olduğumuzu dünyanın farklı bir dünya ya doğru dönmüş olduğumuzu gösteren çok önemli bir söz sarf etmiş. ...yani ameliyata alınmış... ...başından yararlanarak... ...pazartesi akşamı Taksim'de oldu bu da... ...yani durmadan da artan bir polis şiddeti var... Ee, ...ilk aklıma gelen şey... ...katil olduğumdu diyor... ...ben katilim diye düşündüm... ...bizden kesilen bu vergilerle... ...maaşı ödenen bir polis... ...benim oğlumu vuruyor... ...benim paramla benim oğlumu vuruyor diyor... Ee, ...ve ta bu... Gezi Parkı'nın açıldığı evvelki gün yaşanan olaylar sonrasında. Bu en tazesi. Yani biber gazı. Bu biber gazı lafı da saçma. Şey, yani gaz, gaz bombası. Gaz bombası atılıyor. Ve ağır yazılıyor. benim paramla benim oğlumu vur. <gülüyor> Çok durum. Ağır bir durum. Evet. Bir babanın görüşüne bakabilir misiniz? Benim paramla, benim ödediğim parayla, benim verdiğim vergiyle benim çocuğum öldürülüyor daha doğrusu öldürülmeye çalışılıyor şeklinde bir açıklaması var oldukça trajik ama yani bu babanın görüşünü göremeyen çok fazla insan var hatta aralarında milletvekilleri bile var yani Sırrı Süreyya Önder'in dünkü meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında AKP sıralarına niye bomba diyorsun diye kendisine Allah atılması üzerine işte beni vuran bomba diyerek kürsüde gömleğinin sıyırması ve karnının alt tarafını göstermesi bunun da bir diğer örneği galiba Evet, ben bunun elimizde ses kayıtları var. Ona da bir kulak verelim. Ondan sonra da kavramıyorlar değil mi meseleyi? Kesinlikle. Yani ne bombası diyor? Belki bombadan devam, bitir. Şarkının bir kısmını daha çalarak bitirebiliriz. Yani ortalıkta bir şeyler oluyor ama siz anlamıyorsunuz değil mi Bay Jones? Evet. Bakın, Gezi İl Koruma Kurulu'nun, Gezi'nin, Taksim'in yayalaştırma projesinde... İl Koruma Kurulu'ndan alınan onayda Gezi Parkı'na bir santimetre kare tecavüz öngörülmüyor. Bu bilgiyi biliyor muydunuz? İl Koruma Kurulu evet tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Geçen söyledim de siz partinize hiç sormadınız mı ya? Bu ne özensizliktir diye? Evet. Evet. Bin metre. Lütfen. 8000 metrekare büyüdü ama büyümeden önce reddi red edeceğiz diyordunuz. Büyümeden önce oraya de yaparım. da top çıkışlası da yaparım diyordunuz. Biz de yaptırtmayız diyordunuz. A, yaptırtmadık. Bunu ne yaptırtmadık? Zorbalıkla mı yok? Hakkın, hukukun rehberliğiyle bu makama o zaman gelseydiniz bu kadar can yanmayacaktı. Şimdi niye böyle davrandığınızı da anlatacağım. Olay şu bir santimlik bir tecavüz öngörülmüyor fakat bir özensizlik var çala kalem ihale yasasından kaçırmak için teklif usulü avanslı çağırıyorlar hele şurayı yap Allah kerim ondan sonra da burayı yap bunu yap dediği firmalarda ne hikmetse bu ülkenin son beş on yılında hangi yatırımı aralasanız altından çıkan firmalar. Sanırım artık bu memlekette bunlardan başka iş ehli hiçbir firma kalmadı. Aynı firma, aynı firma 3. Havalimanı inşaatının da sahibi. Şimdi bu belediyeye sorulacak. Sen kardeşim bu 10 senede büyük montanlı işleri kime verdin? Kaç lira ödedin? Bu verdiğin firmaların toplam sayısı kaç? artık bu defterler aralanacak bundan kaçış yok şimdi bakıyorlar ki böyle salla pati yapılınca bakıyorlar ki yayalaştırma projesi yayaya yaya yürüyecek yol yok siz bu kadar komplo teorisi geliştireceğinize Allah aşkına hiçbiriniz partinizin yöneticilerine sordunuz mu ya İstanbul'un göbeğinde dünyanın ilk üç metropolünden birinde böyle bir çalışma yapılıyor ve biz yaya kaldırımını unutmuş bir müteahhitle belediyeyle çalışıyoruz. Bu bize reva mıdır diye sordunuz mu? Sormadınız. Yahudi diasporası çıktı son moda o. Yahudi diasporası arayan HES ihalelerinin arkasındaki sermayeye baksın. Yahudi diasporası sordu. Sermayesi orada. Sermayeye gelince dini imanı yok diyorsunuz paranın. Ama bir halk direnişi olduğunda arkasına takmadığınız etnisite kalmadı. Takmadığınız ulus kalmadı. Takmadığınız komplo teorisi kalmadı. İlk üç gün Sayın Kültür Bakanı da buradaydı. Sanırım gitmiş. Valiyle telefonla görüştük. Ağzını açan Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan. AK Parti'nin sayın yöneticileri, bakanlar ağzını açan şöyle bir türkü söylüyor. İlk üç günü masumdu. Ondan sonrası işler karıştı. E, efendiler kimse şunu sormuyor. Peki ilk üç günü siz oradaki sağdan sola soldan sağa topla çarp çıkart 200-300 kişiye... Binlerce bomba yavdıran polis hakkında Beni vuran bomba açayım göstereyim mi? Ne bombasıymış? Beni vuran bomba belimde patladı al bakalım. Ne bombasıymış? Belimde patladı gel göstereyim. Ne bombasıymış? Git hastanedeki kayıtlara bak. Gel sana fotoğrafını gösterin. Al sana ne bombasıymış? Sayın Önder, Sayın Önder. Sayın Önder. Sayın Önder, lütfen kürsüye geliniz. Sayın Önder, Birleşime 5 dakika ara veriyor. Birleşime 5 dakika ara verildi. Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda BDP'li Sırrı Süreyya Önder. Niye bomba diyorsun, ne bombası diye laf atınca AK Parti sıralarından, işte benim buran bomba diyerek kürste gömleğini sıyırıp, kanının yan tarafını gösteriyor. Ayrıca başka fotoğraflar da var. Onları da göstereyim diye kürsüden iniyor. İlginç ve önemli bir süreye enderin bu gezi Parkı'nın başladığında ilk bu devlet tecavüzünün başladığı sıralarda iş makinelerinin önüne çıkarak da engellediğini de unutmayalım. Evet bundan günler sonra da yani günler sonra dediğim 3 gün sonra olsa gerek teyit etmek gerekebilir. ...kendisi gaz bombalarına hidap olmuştu. Vücudundaki yaraları göstermesi de bu olay üzerine oldu. Belki gördüklerine inanırlar evet. diye düşünmüştür galiba. Bir türlü anlamamakta ısrar ediyorlar. Şimdi onun şarkısını da tekrar çalacağız ama... ...bir de basın açıklaması var biraz sonra. Onunla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Yani Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin... ...moderatörlük yaptığı, aracılık yaptığı bir durum var ve 100 sayıları 102 olan Türkiye'nin önde gelen yazar çizer Aydın yani, entelektüel insanlarının da katıldığı bir imzada şu deniyor metinde Türkiye'nin gündemini sarsan ge gezi olayları yıllardır farklı bir iddia içinde bulunan iktidarın anlaşılması güç tavırlarının da katkısıyla toplumda derin bir kutuplaşma yarattı Gezi Parkı'nı savunanların talepleri aslında devlet, yerel yönetim ve yurttaş arasındaki ilişkilere son derece değerli yeni ve demokratik açılımlar kazandırabilecekken siyasi otoritenin bu talepleri polis zorluğuyla bastırmayı tercih etmiş olması kabul edilmesi mümkün olmayan ve Türkiye'de demokrasinin geleceğini ve barış sürecini tehdit eden bir şiddet ortamı doğurdu. Aşağıda imzası olan bizler bu krizden tek çıkış yolunun insanların birbirlerinin korkularını, endişelerini anlayacağı müzakere kanallarının açılması olduğuna inanıyoruz. Müzakere ise ancak toplumdaki farklılıkların eşitlik ve eş değerlik çerçevesinde değerlendirildiği ortamda gerçek karşılığını bulabilir. Bu çerçevede aşağıda sayacağımız somut önerileri içeren bir demokratikleşme paketinin ...taraflar arası diyalogu... ...güçlendireceğini düşünüyoruz. Ve... ...bu diyalog sayılıyor. Bugün saat 11'de başlıyor. 2 saat yanılmıyorsam... ...Aynalı Geçit'te, Galatasaray'da... ...Beyoğlu'nda böyle bir toplantı var. Evet. Biz de orada bulunacağız. İmzacılardan biri olarak... ...ben Deniz'de bulunacağım. Peki şimdi... ...Bob Dın'la kulak vererek... ...meseleyi bir türlü kavramayan... ...Baycovuzların ülkesinden... Hepinize selamlar, hoşça kalın. Görüşmek üzere. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you you say who is that man? You try so hard, but you don't understand Just what you will say when you get home Because something is happening here, but you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head, and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? You... Gezi Parkı